Allah is een waard. Ik wil een waard. Ik wil een waard. Ik wil een waard. Ik wil een waard. Ik wil een waard. hadis var. een bölümünde. İman bölümünde bir takım hadisleri toplamış İmam Buhari. Ve baştaki een İşte boni Islamu 50 şehadeti en la ilahe illallah Resulullah hadisi var. Islam İslam 5 is. üzerine kurulmuştur. 5 temel üzerine bina edilmiştir. Esas üzerine. Ve bizim bildiğimiz İslam şartlarını e, sayıyor is. Yani la is. illallah üzerine namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme. Burada dikkat edilmesi gereken is. nokta var. is. işleyeceğim konu ikinci Bij Burada diyor, bu niye diyor. İslam bina edilmiştir. Yani İslam bunlardan ibarettir söylemiyor demiyor. Bu çok önemli yani. Buradaki lafız çok önemli. Bu niye İslamu ala kamsin diyor. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Demek ki nedir bu? Bunlar demek ki binanın esaslarıdır, temelleridir. Bunlar esastır. Tıpkı aynı inşaattaki yani bina yapılırken ilk etapta Esas yapılır, temel yapılır yani. Temel denen bir şey var. O sağlam olması gerekiyor. Ona göre işte belli bir derinlikte kazı yapılır. Gerekirse işte zemin müsait değilse kayalık olan bir yere dayatılmaya çalışılır. Ona göre işte tedbirler alınır, beton dökülür demirle beraber. Sağlam önce bir temel hazırlanır. Ondan sonra bu temelin üzerine konacak olan kolonlar Yani binayı taşıyacak, ondan sonra koca bir bina. İçindeki daireleriyle, kapılarıyla, pencereleriyle, ışık sistemiyle, su sistemiyle, her şeyle bakıyorsunuz dört dörtlük bir bina kuruluyor. Demek ki bu İslam da, hani bazıların kafalarında şöyle bir tasavvur olur. İslam eşittir. Sadece tevhid, yani la ilahe illallah tanımak, bilmek. Ya da İslam eşittir namaz kılma, avamın İşte cahillerin genelde zannettikleri namazını kılarsan, orucunu tutarsan senden iyi Müslüman yoktur. Camiye de gidip geliyorsan, tezbihini çekiyorsan, komşuya sağ sola da zarar vermiyorsan, içinde kalbin temizse gibi böyle bir düşünce vardır. İslam sanki bundan ibaretmiş gibi. Tabii İslam hadiste de belirtildiği gibi bu beş şey daha İslam'ın temelidir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hakkıyla bu nabzı zaten gerçekleştirmek başla başına bir hayatın değişmesi demektir. Bununla beraber namaz, oruç, zekat, hac. ondan sonra bu beş şey üzerine İslam binası dikiliyor. Bir sürü ahkam var. Ve bizim dinimiz öyle bir hassas bir din ki ta tuvalete girişimizden tutun ticarete, eğitime kadar, askerliğe kadar ve devlet siyasetine kadar. Bu işler nasıl olacak? Nasıl dönecek? Bu devletin işte savaşması, barışması, dostluğu, düşman, düşmanlığı, anayasası, düzeni, bütün hepsi mevcut İslam'da. Ve hayatın her bir alanı, yiyeceklerden içeceklere kadar muameleden tutun, bütün her şeye kadar İslam her noktada bir hüküm koymuş. Bunları araştırıp hayatına döken kişi hakkıyla işte İslam'ı gerçekleştirmiş olur. Hakkıyla Allah'a kulluk etmiş olur. Her bir yani fiili işlerken ben bu fiili işliyorum da peki bu İslam'a uygun mudur? İslam'ın bu konudaki hükmü nedir diye araştırıp hareket eden kişi işte gerçekten İslam dinini hakkıyla yaşamaya çalışan kişidir. Ama yok sadece bu İslam dinini namazdan, ibadetten ibaret gören. Ama dinimizde muamele gibi böyle bir şey tasası olmayan, sormayan böyle bir insanın dini nedir eksiktir. Demek ki İslam'ın binası ayrı bir şeydir, temeli ayrı bir şeydir. Bu bina, koca bina bu temeller üzerine kurulur. Bunlar da beş şey, İslam'ın 5 tane e, nedir, esası üzerine kurulmuştur. İkinci hadiste şunu beyan ediyor. İmanın kişiden kişiye göre farklı olabileceği bir de bu imanın derece derece olduğunu beyan eden bir hadis. İkinci hadisi de diyor bu e, El -was iman 60 küsur şubedir. De iman en een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje bu beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Al iman bedr 60 shubah, 70 Iman 60 kisur dus, ja 70 kisur shubah Burda 60 yada ieder 70 kisur. De nesin ravi onan, jani rivati had, yani hadisi rivayet eden kishinin, karıştırmasından kaynaklanıyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60 küsur mu demişti yoksa 70 küsur mu demişti? Bunu karıştırdığından dolayı iki lafzı da getiriyor. 60 küsur ya da 70 küsur diyor. Fa afdaluha kelime la ilahe illallah. Bunun en faziletlisi la ilaha illallah lafzıdır. Ve adnaha imatatu algha an at-tariq. Bunun en düşüğü de imanın en düşüğü de yoldaki eziyet vereceği maddeyi çekmektir. Eziyet vereceği şeyi çekmektir. Ve'l hayyâ'u şubbetu minel iman. Hayyâ da een bir şubbesidir. Bir parçasıdır. Evet, bu hadis aslında bizlere çok şey beyan ediyor. Çok ahkam, terettüp ediyor. Nedir bu is <gülüyor> eden ahkam? Bunun üzerine yani kurulan esas nedir? Şimdi burada diyor ki, iman 60 küsur ve 70 küsur şubedir. deyince, demek ki imanın Derece derecedir, kısım kısımdır. Ve bu kısım kısım, şube şube olanın büyükleri vardır, bir de küçükleri vardır. Hacmi büyük, değeri büyük olanlar var. Hacmi küçük, Allah katında değeri de küçük olan ameller var. Bir de bunlar aynı şekilde İslam'da yani değerlendirilirken bazıları vardır ki onlar olmazsa iman tamamıyla gitmiş olur, yok olmuş olur. Bazıları gitmiş olsa da iman yine vardır. Ama iman eksikliği vardır. Burada mesela başta ne saydı? فَاَفْضَلُهَا dedi. Bunun en faziletlisi kelimetü La İlahe illallah La İlahe İllallah kelimesidir. Bu demek ki imanın en faziletli e, derecesidir. Ve bu olmazsa zaten bütün iman gidiyor. Neye benziyor? Tıpkı motoru işte alınmış bir arabaya benziyor. Nasıl ki motor tam bir şeyse, esassa arabada araba motorsuz hareket etmiyorsa ve işte o işlemiyorsa o araba motorsuz aynı şekilde iman da la ilahe illallah olmadan işe yaramıyor, fayda vermiyor. Demek ki bu esas olanı gösteriyor. Bir de bunun en düşük parçasını söyledi imanın. Ee, o da ne? Yoldaki eziyet verici şeyi çekmendir. Bu da örnek verilecek olursa mesela arabadaki ayna misali olabilir. Ya da ne, işte ee, mesela üst tarafa konan bağaç gibi bir sistem olabilir. Yani bu bağaç üstteki böyle demir hani yapılır ya, bu olsa da olmasa da araba yine arabadır. Yine hareket eder, yine iş görür. Ya da ayna içerideki ayna olsa da olmasa da yine araba nedir, arabadır. Bütün işlevini yerine getirir. Fakat aynanın olması işi biraz daha kolaylaştırma açısındandır, vardır. İslam'da da bu bu şekilde sayılır bazı maddeler. Yani bazıları olmazsa iman olmuyor, tamamıyla gidiyor. Bazıları da olup olmaması imanı etkilemez, imanı sadece azaltır, imanı gidermez. Yani kişi yoldaki eziyet verici maddeyi çekmese, veyahut da sadaka vermese, veyahut da Nafile oruç tutmasa imansız denebilir mi? Bu adam kafir oldu denebilir mi? Denemez. Bunlar olmasa da iman imandır, sahihtir. Ancak bu imanın azlığını yani o noktadaki ufak bir eksikliğini gösteriyor. Bu amelleri de işledikçe ne oluyor? İman artmış oluyor. Evet, demek ki bunun en fazletlisi La İlahe illallah, en düşüğü de yoldaki eziyet maddeyi çekmektir tabii La ilahe eerste genel dat biliyoruz de tekrar edecek olursak La ilahe illallah dediğimiz zaman iki De vardır burada nefi ve isbat diye eerste keer dat je dat De eerste vardır La ilahe illallah derken La derken nefi yani yok etme e, şeyini, ibaresi vardır orada. La ilahe derken Hiçbir ilah yoktur. Burada tamamiyle bir reddiye vardır Müslüman'da. Hayatında önce bir reddedecek, önce bir çöplüğü temizleyecek, o bina kuracağı mekanı, önce orayı ıslah edecek, bir düzeltecek, toprağını açacak, kazacak, temelini şöyle bir temiz bir ortam hazırlayacak, ondan sonra temelini dökecek. Dolayısıyla la ilahe derken de aynen o işlem yapılıyor. Öncelikle zihninden batıl olan bütün şeyleri siliyor, la ilah derken, Batıl olan ne? Sahte olan bütün ilahları, Rableri, kendini ilah konumuna koymuş olan bütün her şeyi kafasından önce siliyor. Bu nedir? İşte Allah'tan başka ibadet edilen, Allah'ın dışında ibadet edilen bütün nesneleri önce kafasından siliyor. Bu nesne put olabiliyor, taş parçası, daha önceki müşriklerin taptıkları. Ve günümüzün de taptıkları, yani taş parçasına tapan kişiler var. Ya bir tağutun heykeline tapar, saygı duruşunda durur. Ya da ölmüş olan bir zat, bu zat zındık da olabilir, mümin salih bir insan da olabilir. Gidip kabirinden medet istediği zaman, bazı ibadetleri ona yaptığı zaman neticede taşa tapmış oluyor. Ya da taşlardan bereket umduğu zaman, hayır umduğu zaman, işte bu nazar boncuğu beni korur. Ya da işte bu taş, ya da bu işte halka, ya da bu işte falan şey yanında olduğu müddetçe kaza ve bela senden defolur, uzaklaşır gibi. inanç olduğu zaman neticede aynı kapıya çıkıyor. Ee, yani taşlara tapma ya da ağaçlara tapma mübarek olan ağaçlar vardır günümüzde olduğu gibi. Daha önce de cahiliyede de varmış. Hatta bir put zaten sırf ağaçtanmış. Allah emanet yanlış hatırlamıyorsan Hubbel putu Allah'ın bir şeydenmiş, ağaçtanmış, ağaçtan ibaret olan bir put. Yani ağacı yontmuşlar, ondan sonra bir süslemişler, üzerine de bir kubbe şeklinde bir bina dikmişler ve ona ibadet etmeye başlamışlar. Günümüzde de bazı mübarek olan ağaçlar vardır, böyle yani mübarek sayılan, e, takdis edilen, gidip çaput bağlanan ve onlardan medet istenen. Aynı yani eski cahiliye günümüzde de aynı şey yapıyor. Cerayane diyor. Hatta İslam bunun önünü ne yapmıştır? Ta eskiden beri kapattığı gibi e, Hazreti Ömer, özellikle de Hazreti Ömer bu şirkin önünü kapatmak için aynı şekilde böyle icraatları da olmuştur. Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Akabe beyatında, yani Rıdvan beyatında e, bir ağacın altında oturmuştu. Orada beyat almıştı. Daha sonra Resulullah Efendimizden sonra Aleyhissalatu vesselam sonra bazı sahabeler ve bazı Müslümanlar gelen tabi'in gidip özellikle o ağacı yani seçip altında oturmuşlar. Hani Resulullah Efendimiz sallallahu bu ağacın altında oturmuştu. Yani onu hatırlamak için biz de oturalım. Yani biz de görsek böyle bir ağacı biz de otururuz. Resulullah Efendimiz işte bu ağacın altında oturmuştu. Burada beyat almıştır demiş olsalar bize biz de aynı şeyi yaparız. Resulullah Efendimiz nerede oturmuştu? Dur ben de orada oturayım. Nereye basmıştı? Ben de oraya basayım. Niye? Çünkü Resulullah Efendimiz'e olan bir sevgi var. Aslında işin temelinde kötü bir şey yok. O yapan kişiler de yani kasıtları kötü değil. Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğlu mesela seferdeyken bir yerden geçiyorlar istirahat ediyorlar Yola devam ettikleri zaman deve ile önce bir taşın etrafında şöyle bir tur atıyor, ondan sonra devam ediyor. Bazıları soruyorlar, bir anlam veremedik yani bu kayanın etrafında niye böyle bir tur attın da devam ettin yoluna? Demiş ki ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devesiyle burada böyle önce bir tur attığını, sonra yoluna devam ettiğini görmüştüm. Aynı Resulullah Efendimiz'i taklit etmek için, aynı o şekilde ben de yaptım. Sahabenin aslında sevgisi vardı. Yani Resulullah Efendimiz'i takip etme, adım adım, işte onun izinden gitme. Niyet, kasıt Allah'ın izniyle sağlam. Fakat Hazreti Ömer'in endişesi, zamanla sonraki gelenler olaya bu şekilde bakmayacaklar. Olaya farklı bakacaklar. Bu ağaç mübarek bir ağaçtır. Bu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kasıtlı olarak bu ağacı seçmiştir. Bunda bereket vardır. Dolayısıyla gelip buna sürtünen, gelip bundan işte teperrük alan kişi şifa bulur. Çocuğu yoksa çocuğu olur. İşte evlenemeyenler artık evlenirler vesair gibi böyle düşüncelere kapılabilir diye ne yapmıştır? O ağacı kesmiştir. Demek ki yani şirke götüren kapılar da kapatılır. Denmez yani şu anda şirk var mı? Şirk yok. Fakat götürür mü bu yol? Götürebilir. O zaman baştan bu yolu kapatmak gerekiyor. Bazen işte dikkatliyseniz işte avlular, çatılara böyle duvar çekilir. Niye duvar çekilir? Yani bakarsın birisi çıkar, karanlıkta dikkat etmez aşağı düşer. Çocuk falan çıkar düşer. İhtimal yani. Düşmesin diye duvar çekilir. İslam'da da aynı şekilde şirklere girilmesin diye duvarlar çekilir. Engeller, ömerler konulur. Hz. Ömer'in de yaptığı da oydu. Mesela Hacer-ül geliyor. hacer esved ne kadar değil mi? Bizim için değerli, Müslümanlar için değerli bir taş. Ve onu öpeceğim diye gerekirse ölen insanlar var, ölüyorlar haçta. O kalabalıkta, izlihamda adam sıkışıyor, yaşlı adamlar sıkışıyorlar, orada vefat edenler var. Neden? İşte Hacer-i öpeceğim. Çünkü Peygamber Efendimiz öpmüş, aleyhissalatü vesselam mübarek bir taştır, cennetten indirilmiştir. Bizim de imkanımız olsa biz de öperiz. Hazreti Ömer de gelip öptüğü zaman ama Hacer-i şunu demiştir, ja, jeetje, ay jaren als ben de bier om die zijn betaald zijn, zijn nadeel voor is de zarar verirsin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi heb sellem seni öpmemiş olsaydı ben de öpmezdim. Demek ki Allah is öptüğü için, heb verdiği için biz de öperiz, değer veririz. Ama bu, aslında Hz. Ömer bu heb bizlere bir şey vermeye de Bir mesaj veriyor. O da nedir? İşte... Zamanla yani bazı şeyleri takdis edip Allah en de koşulmaması gerekiyor. Yani halis tevhid sırf, tevhid, asıl olan tevhid sırf Allah en de mensen die hier en is de Allah de olabilir, is de Allah is Bu insanlar olabilir kendini ilah konumuna koymuş günümüzün tahrutları mesela kişi insanlara anayasa koyan hükümler koyan bu küfür kanunlarıyla insanları yönetmeye çalışan teşri yapan bu idareciler tahrut yani ilah konumuna kendilerini koydukları için bunları reddi vardır. Aynı şekilde şeytanlardan yani cinlerden azmış olan şeytanlar vardır. İnsanları saptıran Tağut, onlar da tağut oluyor. Hazreti Ömer çünkü tağutun açıklanmasında şeytan demiştir. Çünkü şeytanın da görevi insanoğlunu saptırmak, Allah'tan uzaklaştırmak. Demek ki Allah'tan uzaklaştıran, saptıran, ubudiyeti Allah'ın dışında başkasına yönlendiren her nesne, tağut kısmına, batıl ilah kısmına giriyor. Bütün bunları ne vardır, ret vardır. Bu gerekirse kişi kendi nefsini, nefsini de, Zamanla ilahlaştırmış olabiliyor. Farkına varmadan. Tıpkı Firavun'un kendi nefsini ilahlaştırdığı gibi. Haşa ene Rabbukumun aile demesi gibi. Sizin en yüce Rabbiniz benim. Demesi. Burada işte artık arzuları, heva hevesi o kadar hakim olmuş ki nefsine. Nefsi sırf onun o emirleri doğrultusunda çalışıyor. Nefsi iman etmemeyi istiyor. Tamam iman etmez. Nefsi Hz. Musa'ya karşı... Ik heb een beetje in de hand. Ik hij een beetje in de hand. Ik heb een beetje Hij wil hand. Ik heb een beetje in de hand. Ik heb een beetje in de hand. Ik heb een beetje in de hand. Ik heb een beetje in de de hand. Ik heb een beetje in de de in de een maar ayette de açıklanmış oluyor. vergeten dat je niet kunt doen, want je moet dat je niet kunt doen. Je moet je dat je niet kunt doen. Je moet je dat je niet kunt doen. Je moet je dat İşte kumaşın kulu. kadife der, bilmem nedir, değişik kumaşlar. Bu kumaşların kulu e, olanlar kahrolsun, yok olsunlar. Ta ise ve entekes ve ıza şike fel Bu adam işte burnu yerde sürünsün. Yazıklar olsun ona. Ayağı tükeslesin. Ve hiçbir işi rast gitmesin. Aleyhisselatü Vesselam beddua diyor. Sebebini de açıklıyor. Neden? فَإِذَا أُعْتِيَ رَضِيَا وَإِذَا مُنِعَ سَخَتَ Kendisine verildi mi razı olur, sevinir. Kendisine verilmedi mi de gazaplanır, kızar. <gülüyor> Allah-u Teala nimet verdi mi? Bakarsın adam seviniyor. Güzel bir kadını buldu mu, evlendi mi? Çoluk çocuk da geldi mi? Ticaret yerinde gitti mi? İşte her şey yolunda gitti mi? O adam nejelidir, o adam mutludur. O adamın keyfine diyecek bir şey yok. Ama musibetler gelip ulaştı mı, bir takım Allah-u Teala belalarla onu imtihan etti mi bakarsın ki hemen dinden dönmeler, Allah'a baş kaldırmalar, isyan etmeler, şirke küfre girmeler. Neden? Çünkü bu adam dünyaya tapmaktadır. Dirheme tapıyor, dinara tapıyor, kumaşa tapıyor. Buradaki yani para yani dirhem ve dinardan kasıp paradır. Kumaşlardan kasıt da dünyadır. Dünya işte budur yani. Bütün çalışma ne? İşte bir ev sahibi olayım, bir araba olsun, evin tef tefrişi son derece güzel olsun, koltuklar eskimiş, yeni koltuklar alalım, i̇şte vitrin takımı alalım, televizyon, plazma televizyon getirelim. Eskisi artık şey oldu, modası geçti. Neticede bunun için zaten dünya mücadele yani bunun için yapılıyor. Eee... Demek ki bunlar, işte bunları sembolize eder, bunların kulları diyor kahrolsun. Niye? Çünkü bütün düşüncesi, bütün fikri hep bunları elde etmedir. Bunların dışında Allah-u Teala'ya kul olayım, bunları da Allah'ın emrettiği şekilde musakhar edeyim, davranayım şeklinde yok. Bunlar hayatıma hakim olacak, dinimi de bunlar belirleyecekler. Bunlar için dinimi, yani gerekirse satabilirim. 100 dolara dinlerini satan insanlar duymuşsunuzdur. Amerika hesabında böyle asker olan, casusluk yapan ya da bu mürtetlere meselen istihbaratlık görevini yapan, casusluk yapan kişiler vardır. Pakistan'da adam 100 dolar maaş alıyor. Bir ara okumuştum. O Pakistan askerleri şeylere, yani askerlik yaptı mı Amerikanlara 100 dolar falan şey yapıyorlar, casusları. Ayda 100 dolar maaş alıyorlar. Ya da Afganistan'daki o mürtetler Amerikan, Amerika'dan her birisi 100 dolar maaş alıyorlar. Sırf 100 dolar için ahiretini ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Demek ki esas olan dünyadır ve dünyadakilerin içi, içidir. Din de bunun için harcanır. Allah korusun biz de tabii şimdi biz dışarıyı anlatıyoruz da kendi nefsimize dönerek bunun muhasebesini de yapmamız lazım. Acaba biz de bazen bunları gibi oluyor muyuz? Yani bizde de esas dünya ondan sonra din ikinci planda kalıyor. Vaktimiz olursa sohbete gideriz vaktimiz olursa Allah için çalıştırırız, koştururuz. Eğer fırsat olursa bir şeyler yani olursa cihad ederiz. Yoksa asıl yani normalde gitmeyiz. Şeklinde midir? Yoksa asıl olan aslen dinimizdir. Dinimizi iyice sanama aldıktan sonra dünyaya ondan sonra bakarız. Dünya yok oldu geldi, o ticaret bozuldu, battı, para gitti, geldi. Bunlar önemli değil. Önemli olan benim dini, dinimin muhafazası dinimin ayakta kalması bu mudur esas yoksa dünya mıdır esas bunu da her bir müslüman yani dönüp nefsinde muhasebesini yapması gerekiyor bu çok önemli çünkü kişi yani farkına varmadan bazen dünyaya ne yapabiliyor kapılabiliyor dünya öyle tehlikeli bir şey ki bataklık gibi girdi mi içine yavaş yavaş onu çekmeye başlar ya da şu şekilde de benzetebiliriz belki siz de farkına varmışsınız İşte bir yerde, bir denizde yüzerken önce işte sahil kenarındasınız, karaya çok yakınsınız. İşte bir mesela e, herhangi bir botla ve hatta yüzerek hatta işte sizi su üstünde tutacak bir simitle dururken eğer kendinize dikkat etmezseniz arada bir kontrol edip kendinizi karaya doğru, kıyıya doğru yaklaştırmazsanız su sizi çekmeye başlar. Ve zamanla karadan bayağı uzaklaştığınızın farkına varacaksınız. Hatta bir müddet bakmayın, ehemmiyet vermeyin. Bir müddet sonra bakacaksınız ki karayla aranızda belki bir kilometre ve iki kilometre mesafe açılmış. Biraz daha ihmal et, bırak kendini şöyle birkaç saat, belki karayı artık görmeyecek derecede açılmışsınız. Çünkü denizin böyle bir özelliği var, çekiyor böyle içeriye doğru. Demek ki nasıl, yani bu yüzen bir insan, Her seferinde kendini kontrol edin. İşte derinlere deniz beni çekiyor. Her seferinde yaklaşmam lazım şeklinde mücadele varsa dünya da aynı böyledir. Kendinizi biraz ihmal edin. Müslümanlarla oturup kalkmayın. Sohbetlere, derslere gitmeyin. Allah'ın kitabından biraz uzak kalın. Görün bakın nasıl dünyaya bakmışsınız. Bir de dünyalık insanlarla da alışveriş yapıp işte muameleniz varsa, arkadaşlığınız varsa Zamanla bakıyorsunuz artık Allah korusun tam dünyalık bir insan gibi dünyalıklara artık sevinen dünyalık elinden gitti mi üzülen, din gitti mi bazı noktalarda artık fazla üzülmeyen yapma ya, öyle mi olmuş, Ha Filistin'de şu kadar Müslüman mı katledilmiş, Afganistan'da şu kadar mı Müslüman öldürülmüş falan yerde şöyle mi olmuş falan alim mi bilmem ne olmuş, yapma ya yani es geçer çok az üzülür Ama onun haricinde telefon gelir, çabuk yetiş işte, evde şöyle bir şey oldu, şu eşya bozuldu, araban kaza geçirmiş, bilmem ne olmuş, artık günlerce üzüntüsünü düşünmeyen yani o adamı. Allah korusun, böyle bir hal olmuşsa ne, biz artık dünyaya bayağı bir kapılmışız demektir. Evet, demek ki kişinin yani nefsi, hava hevesi ilah olabiliyor. Dünyalık şeyler yani ilah olabiliyor. Dünyanın içindeki şeyler kadındır, çocuktur, paradır vs. çok şeyler var. Makam mesela kişinin ilahı olabiliyor. Makam uğruna dinini satan çok insan var. Ve günümüzde piyasada belamlar zaten bu makam uğruna şey yapıyorlar, dinlerini satıyorlar. Hıyanet teşkilatına katılıyor adam. orada maaş alacağım, bana makam verilecek. Sırtımı devlete dayandım mı tamam artık yani ben garantideyim. Benim maaşım var, sigortam var. Emekli olacağım. Yani neticede yani devlet bünyesindeyim, Yani hayatım sağlam. Gözüyle bakınca peki hakkı anlatırsam, dinimi hakkıyla yaşarsam, camide hakimiyet Allah'ındır, kayısız şartsız dersem, örtü hakkında, faiz hakkında, işte çarşılarda işlenen bu kötülükler hakkında, bu küfür hakkında konuşacak olsan, küfür sistemini anlatacak olsam benim işim biter. Beni görevden atarlar, maaşımı keserler. Hatta gerekirse hapse de atarlar. Sıkıntıları gireceğim. Ya ne gerek var yani? Boş ver İslam'ın şeylerini anlatayım. İşte komşuya iyilik yapmak, kalbi temiz tutmak, anne babaya saygı göstermek. Bunlar da İslam bak ne güzel. Ben de İslam'ı anlatıyorum, namaz kıldırıyor. Ve kendisini böyle kandırarak ne yapıyor? Farkına varmadan aslında makamı, dünyayı, kendi nefsini ilah edilmiş. Allah korusun ve farkında da varmıyor. İşte bu şekilde demek ki Allah'ın dışında birçok şey vardır ki Allah'tan uzaklaştıran demek ki bu Allah'tan uzaklaştıran yolundan alıkoyan her şeyi önce Müslüman kafasından tamamıyla temizleyecek yok edecek ondan sonra illallah diyecek Allah Allah diyecek. Ondan sonra artık Allah'ın dinini kendi hayatına ne yapacak? Yani e, koyacak. Tabii bizde şöyle bir kötü haslet de olabiliyor. Birçoğumuz cahiliyeden gelmişiz. Cahiliyeden İslam'a girmişiz. Müslüman olmuşuz ama maalesef cahiliyeden kalma bir takım hareketlerimiz, işte davranışlarımız, ahlakımız, sıfatlarımız vardır. Onları da İslam'a taşıyoruz. Ve beraberimizde oluyor maalesef. Tevhidle beraber, dinle beraber cahiliyeden kalma bir takım sıfatlarımız da oluyor ve bunları da arındırma, arındırmaz arındırmasak Allah'ın huzuruna degene die de geest heeft. Hij de geest die de geest heeft. Hij de İslam'a girdiği de demek ki o haslet de kalmıştı. bilal de geest heeft. Hij heeft de geest die de geest heeft. Hij heeft de geest die de geest heeft. Hij heeft de geest die de da heeft. de geest die de geest heeft. Ey Ebezer sende hâle cahiliye kanıntılar var. Deyince Ebu Zer el-Gifari çok üzülmüştü bu söze. Ağlamıştı, gözyaşı dökmüştü, çok pişman olmuştu, tövbe etmişti. Ve hatta bilal Habeş'in yanına gitmiş, yolda işte yere yatmış, yüzünü toprağa koymuş, siyah kadının oğlu, beyaz kadının oğlunu onun yüzüne basmadıkça da ben kaldırmayacağım yüzünü demiştir. Düşün bu şeye düşmüştür. Neden? Had zei dat de hele cahiliyeden Bir şeyler var yani kırıntılar dat Temizlenmesi gerekiyor Hemen de temizlemiş dat hij niet dat hij niet dat hij niet de dat hij niet dat hij niet dat hij niet dat hij niet Yani bu kadar da olmaz, şöyledir böyle bırak ya böyle insanlarla mı arkadaşlık kurulur, böyle insanlarla mı kardeşlik yapılır. O Müslümanı hayatından silmedi. Müslümanlara böyle küsmedi. Şeytana böyle mecal vermedi, imkan vermedi onu saptırsın bu konuda. Hatasını anladı hemen ne yaptı? Düzeltme yoluna gitti ve kendisi de üstün oldu. Bugün biz bu hasleti anlatırken biz Bilal-i Habeş'i övmüyoruz aslında. Ebu Zer Gifari'yi övüyoruz. Neden övüyoruz? Çünkü onun bu samimi davranışı sebebiyle. Hemen tövbe eden, hemen kendisine çeki düzen veren, yanlışı kendisine anlatıldığı zaman hemen düzelten bir insan modeli var. Hatada ısrar eden, tekebbül eden, büyüklük taslayan, hataya karşı hatayla tekabül eden, davranan bir insan modeli değil. Aslında onu övüyoruz yani bu kusayla. Evet, demek ki İşte bu cahiliye şeyleri de tamamıyla temizlemek gerekiyor. Ondan sonra artık hayatımızda esas olarak Allah olması gerekiyor. Evet. la ilahe إِلَّ Demek ki en fazletlisi La ilahe illallahdır. Zaten bu olmazsa din de diye bir şey yok. Bizim namazımız da batıldır. Oruç da batıldır. Allah'a şirk koşarsak hayatımızda bütün bu yaptığımız ibadetler de zaten boş oluyor. Ondan sonra en düşüğü de yoldaki eziyet verici maddeyi çekmektir. Yani bu en ufak şey dahi olsa nedir? Küçümsememek lazım. Bu imanı tamamlayan bir unsurdur. Bakmak gerekiyor. Yani ne olacak? Altı üstü bir sünnettir, bir müstehaptır demek değil, doğru değil. Çünkü bir, o bizim imanımızı tamamlar, kemale erdirir, Allah katında daha bir değerli makbul kuran kişiyi. İkincisi, belki o amel sebebiyle de cennete girebiliriz. Biz bilemeyiz. Çünkü bir hadiste hangi ameliniz sebebiyle cennete gireceğinizi bilemezsiniz diyor. Bilemezsin. sen Allah'ı Allah-u Teala'yı razı edecek hoşuna giden, hoşnut edecek bir fiilde bulunmuşsun. Çok da ehemmiyet vermemişsin. Tıpkı o İsrailoğullarından hani asi olan bir insanın günahkar bir insan. Bir köpek görüyor. Çok susamış çölde giderken. Tabi kendisi önce su içiyor, kuyuya iniyor su içiyor. Çıktığı zaman bir bakıyor bir köpek var. Dilini taşlara sürtüyor. Susuzluğundan dolayı. İkinci bir hadis var. Bir de İsrail oğullarından bir fahişe diyor. Düşünün İsrail oğullarından bir fahişe. Günümüzde fahişe dendiği zaman yani ne kadar çirkin karşılanır. Düşünün bir fahişe ama mümine olan bir fahişedir bu. İman var bunda. İşte bir yerden geçerken böyle çölde sefer ederken bakıyor ki köpek susuz kalmış. Acıyor köpeğe. Yazık diyor şu köpek yani neredeyse helak olacak. Şuna bir su vereyim diyor. Kuyuya iniyor. ayak Ayakkabısıyla su dolduruyor. Ve tabii çıktığı zaman da ayak ayakkabısını da ağzıyla da tutuyor. Tırmanıyor. Yukarı çıkıyor. Köpeği köpeğe veriyor. Köpeği suluyor. Artık Allah alem belki 2-3 kere mi inmiştir. Köpeği sulamış. Allah-u Teala bu fiiline razı olmuş ve onu cennete koymuştur düşünün onu affetmiştir o fahişe kalan o kadar büyük günah işleyen her gün Allah alem kaç tane büyük günah işleydi bu ameli sebebiyle ne oldu? bağışlandı bundan dolayı işte mümin de hangi ameli sebebiyle de cennete gireceğini bilemez, affedileceğini bilemez böyle değerlendirmek lazım her bir ameli ve ona göre yapmak gerekiyor evet demek ki ufak ameller de nedir? İmandan sayılıyor, imanı tamamlayan unsur sayılıyor Bunlar olmadığı zaman da iman biraz azalmış oluyor. Bu hadisten şunu da anlıyoruz. İman azalır ve çoğalır. Çünkü yani eziyet verici maddeye çekmek de imandan ise bu en basit bir ameli bir şey. O zaman bütün ameller de imandandır. Bu amelleri yaptın mı imanın çok oluyor. Yapmadın mı da imanın azalıyor. Ehli sünnet ve cemaat zaten bu hadislere, ayetlere ve hadislere bakarak Şu tanımı yapmışlar iman hakkında. İman kalben tasdik, dil ile ikrar, organlarla da ameldir. Kalben tasdik, dil ile ikrar ve organlarla ameldir. Aynı zamanda iman azalır ve çoğalır. Bu tanımı yapmışlar. Bunun dışındaki kalan işte bidat grupları, dalalet fırkaları değişik tanımlar yapmışlar. Örneğin Cehm ibn Safvan Cehmie fırkasının batıl Cehmie fırkasının lideri İmanı tanımlarken iman sadece bilmek demektir demiş. Marife, bilmek. Yani Allah-u Teala'nın var olduğunu bilirsen, Mahallahu onun kulu ve Resul olduğunu bilirsen, ahiretin var olduğunu bilirsen, cennet, cehennem, kitap, bilirsen müminsin diyor. Senin imanın kamildir diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın imanıyla farkı yok diyor. Cahmi ibn-i bunu iddia ediyordu. Zıldık bir insandı ve alimler onu tekfir etmişler. Tabi bu tanıma göre şeytan da mümin oluyor. Çünkü bütün bunları biliyor. Firavun da mümin olur. Çünkü Hazreti Musa'nın hak bir peygamber olduğunu biliyordu. Ayette geçiyor. Onlar diyor yani onu hak olduğunu bildiler fakat bile bile inkar ettiler. Firavun ve etrafındakiler. Yahudi ve Hristiyanlar da mümin olması lazım. Çünkü Aleysatü sallam dönemindeki Yahudi ve Hristiyanlar Hazreti Resulullah'ın Resulullah olduğunu biliyorlardı. <gülüyor> Ya'rifun kemme ya'rifuna abdâhum Diyor ayette oğullarını tanıdıkları gibi Hazreti Muhammed'i de tanırlar. Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bir tanesi demiş, vallahi demiş, aslında oğlu oğlum bana mı ait, yoksa başka erkeğe mi ait, bunda da yüzde yüz benim elimde bir garanti yok. Ben nereden bileyim, benim karabey başka bir erkeğe gitmiştir, zina etmiştir. Yani ondan doğmuştur. Ben ne bileyim, ben zannediyorum benim oğlumdur. Bunda bir garantim yok. Ama ben biliyorum ki bu Muhammed denen adam Resulullah'tır. Ama bizden çıkmadı diyor. Yahudilerden çıkmadı diyor, Araplardan çıktı. bizden de Adam yani böyle böyle dimdik yürütüyor iman etmiyor. Bunların tanımlarına göre bunlar da mümin olması lazım. Daha bunlar mümin değil. Demek ki böyle bir tanım bey batıl. Başka tanımlar vardır. Bu da mürciyelerin yaptığı tanım. Keramiyye fırkası mesela demişler ki iman tasdikten ibarettir. Sadece tasdik kalbin tasdik edersen var olduğunu Allah'ın var olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a vesile son olduğunu ve diğer garip ana şeyleri de tasdik edersen kalbinde müminsin. Dille söylemesin dahi müminsin. Sadece dil bir yerde lazım olur. O da mahkemede ya da Müslümanlar seni tanısınlar diye işte ben Müslümanım, la ilahe sözünü söylesin. Yoksa ona da ihtiyacı yok. Sen Allah katında müminse demişlerdir. Bu da batıl olan bir nedir görüşdür. Bunlardan işte mürce'nin fukaha kesimi vardır. Ve genelde de günümüzde piyasada özellikle eşarilerin ve maturidilerin de yaptığı tanım budur. İman kalben tasdik bir ile ikrardır demişler. Amel imandan değildir demişler. Bu da yanlış bir tanımdır çünkü eksik bir tanım. Amel de çünkü imandandır. Ee, bu hadis amelin de imandan olduğunu gösteriyor.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 Ya da mesela namaz nedir? Yani imanın en önemli unsurlarından birisi hatta Allah-u Teala namaza iman demiştir Kur'an-ı Kerim'de. وَلَيُّذِيَ إِمَانَهُ Allahu اِمَانَهُمْ Allah-u Teala onların imanlarını zayi edecek değildir. Aslında oradaki imandan kasıt ne? iman mıdır yoksa namaz mıdır? Oradaki fasıt namazdır. Çünkü bu ayetin sebebini zulu işte hıble önce Mescid-ul-Aksa'ya iken Mescid-ul-Aksa'dan işte Kabe'ye yönlendirdiği zaman sahabeler birkaç ay Mescid-ul-Aksa'ya karşı namaz kılmışlardı. Sonra işte Mescid-ul-Haram'a dönüp namaz kılmaya başladılar. Ondan önce vefat eden kişiler oldu, sahabeler. Bazıları dediler ki peki bunların namazları boş mu oldu? Şimdi kıble döndü, değişti. Allah-u Teala ayet indirdi. Hayır. Allah-u Teala onların imanını zayi edecek değildir. Yani oradaki kasıt imanı Namazı bütün müfessirler namazı demişlerdir. Allah Teala onun namazını zayi edecek değildir onun e, namazlarını. Demek ki namaz da nedir? İmanın bir parçasıdır. Bu da amel gösterir demek ki iman aynı zamanda ameldir. Yani organlarla da ameldir. Aynı zamanda iman azalıp ve çoğalır. Bu az önceki okuduğum ayette olduğu gibi "Ve iza tuliyet aleyhim ayatu zadetuhum imanun." Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanı artar diyor. Demek ki ne oluyor? Artıyor, eksiliyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve imanı ile bizim imanımız bir değil. Mesela bir hadiste Aleyhisselam diyor, Hazreti Bekir'in imanı ümmetin imanı ile tartıldı. Hazreti Ebubekir'inki ağır bastı. Hazreti Ömer'in imanı ümmetin imanı ile tartıldı. Hazreti Ömer'inki ağır bastı diyor. Hazreti Osman'ın imanı, ümmetin imanıyla tartıldı, ümmetin imanı ağır bastı, fakat kardeşiniz hakkında güzel düşünün diyor. Yani kötü zanda bulunmayın, evet, orada biraz daha nedir düşüktür öbürlerine göre ama kötü anlamında değildir. Bu gösteriyor ki demek ki Hazreti Ömer'in imanı çok yüksekti, Hazreti Ömer'in çok yüksekti. Hazreti Ömer'in zaten sıddık denmesinin sebebi de buydu. Yani imanın çok kuvvetli oluşu Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu diyor her bir müminin bir tereddüdü olmuştu fakat Abu Bakır'in olmamıştı. Direkt azdik ediyordu özellikle de Miraç hadisesinde. Yani bazıları tereddüt ettiler ya gerçekten Ani Sattıysanın bir gecede ta Mekkeden peki bin kilometre bin beş yüz kilometre uzaktaki Mesihül Akşaya götürülmüş oradan da yani semalara çıkartılmış o zaman imkan yoktu şimdiki gibi uçak helikopter bir şey de yoktu semalara çıkartılmış bir gecede sabah olmadan fecir doğmadan bir daha geri dönmüş ta işte şeye ondan sonra Kabe'ye gelmiş e, e, Mekke'ye dönmüş hani bu aklen imkansız bir şey diye düşünülüyor böyle bir işte soru işareti bir tereddütler falan geçirme olunca Hz. Ebu Bekir duyduğu zaman hatta Hz. Ebu Bekir'e gidiyorlar Ya duydun mu işte aa, müşrikler dalga geçiyorlar. Senin arkadaşın var ya, yine saçmalamaya başladı haşa. İşte iddiasına göre dün gece şeye gitmiş. Aksa camisine gitmiş, oradan sembollara çıkmış, Allahu Teala ile görüşmüş, geri dönmüş bir gecede. Şimdi bir tasdik ediyorsun. Hazreti Ömer Ker demiş ki, vallahi eğer o gerçekten öyle öyle öyle diyorsa, vallahi bu doğrudur demiş. Aynen söylediği gibiyse diyor, vallahi ben tasdik ederim diye. Ik heb ediyor Hz. dat ik het gegeven heb. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het het het gegeven. demedi, heb demedi, gegeven. demedi, heb demedi, gegeven. demedi. heb het Bu da hayanın aslında insan Müslümanın hayatında ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini öğrenmiş oluyoruz. Haya ne demektir? Haya Allah'a olan utancından yani saygısından dolayı, aynı şekilde insanlara olan yani edebinden dolayı, kerih görülmüş, hoş karşılanmayan bütün fiilleri terk etmesi anlamına geliyor. Gerek İslam'da haram kılınmış, mekruh kılınmış, Hoş karşılanmamış onun bütün her şeyi Allah'a olan hayasından dolayı terk ediyor, yapmıyor, bırakıyor. Aynı zamanda insanlara karşı davranışında da son derece hayalıdır. Yani insanların onu ayıplayacakları, kötüleyecekleri en ufak bir şey bile bir gedik bırakmıyor, ayıp olur diye haya ediyor, ne yapıyor? Ona göre son derece hassas davranıyor. Haya da budur yani. Ve Aleyhisselam hayanın hepsinin de hayır olduğunu beyan ediyor bir hadiste. Hatta Ensar'dan bir insanın bir kişinin işte kardeşine hayal konusunda nasihat ettiğini, ya bu kadar da hayalı olma, bu kadar da utangaç olma işte nasihat ettiğini duyunca Aleyhisselam hayır diyor, bırak diyor. Yani o işine karışma, o hani o hasletine karışma diyor. Hayanın hepsi hayırlıdır diyor. Neden? Çünkü kişide haya oldu mu Yani Allah'tan daha fazla utanır, çekinir. Ona göre haramlardan uzaklaşır. Ona göre kötü olan fiillerden uzaklaşır. Aleyhisselatü vesselam'ın hadisinde de geçtiği gibi daha önceki peygamberler de bunu söylemiştir. اِذَا لَمْ تَسْلَحِفَ اصْنَعْ istediğini yap. Artık Haya gitmişse sen de artık istediğini yap. Çünkü sen zaten büyük bir şeyi kaybetmişsin. Demek ki çok önemli. Hayanın mümin hayatında olması. Ve aleyhisselatü vesselamın hayatına baktığımız zaman, ahlakına baktığımız zaman müminlerin en hayalısı da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve idi. Ve onu vasfederken sahabeler diyorlar Bakire bir kızın hayasından daha fazla hayal ederdi. Normalde hani Bakire ona bir kız daha fazla utan utangaçlar. Hatta babası sorduğu zaman kızım işte falanı istiyor musun? Sana talip işte evlenmek ister misin? Genelde mesela ses çıkarmazlar, utanırlar. Bu onların hayasını gösteriyor. Aleyhisselatü vesselamın hayası o bakire kızların hayasından çok daha fazlaydı. Ve işte mesela def-i hacet için tuvalete gittiği zaman gözlerden uzak yani kaybolacak şekilde uzaklaşılmış. Yani avreti meselenin gözükmesin diye son derece hassas davranılmış. Ve o kadar meselen hassas olmuş ki bu noktada Aleyhisselatü vesselam, Hazreti Aişe Ne ben onun avretini gördüm ne de o benim avretimi görmüştür. Diye beyan etmiş Hazreti Aişe. Bu şey anlamına gelmesin. Yani haramdır ya da mekruhtur, hoş değildir anlamında değil. Ama bu hayayı gösteriyor. Aleyhisselam o kadar hayalıymış. Ve kerih gördüğü bir şey de oldu mu hemen yüzünde belli olurmuş. Hoşuna gitmedi mi en ufak bir şey hemen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünde belli olurmuş. Hayasından dolayı. Ve hatta allah Teala yine onu yani hayasını da beyan ediyor Kur'an'da bir ayette işte o sizden çekindiği için haya ettiği için sizlere söylemez ama Allahutaala eee hakkı beyan etmekten utanmaz. Ayetini indiriyor. Bunu indirmesinin de sebebi Resulullah Efendimizin evine giderlermiş. Aleyhissalatu vesselam kira. Bazen uzun vakit otururlarmış. Uzun vakit oturunca işte yemeği de beklerlermiş. Yemek de olsun, bir de yemek de yeriz, öyle çıkarız. Tabii Aleyhisselatü Vesselam'ın işi gücü çok. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam normal bir insan gibi değil. Birçok sıfatı kendisinde toplamış. Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah'ın peygamberidir. İslam'ı tebliğ etmekle mükelleftir. Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam mescid imamıdır. İmamlık yapar ümmete, namaz kıldırır. Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam kadıdır. Anlaşmazlar düşen ömürler yanına gelir, muhakeme olurmuş. Onlar hakkında hükmedermiş. Aleyhisselatü Vesselam komutanmış, savaşlara katılır, ordular, seriyeler gönderir ve onları yönlendirmiş. Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanıymış. Devletin bütün idaresi, siyaseti, bütün ondan sorumludur. Aleyhisselatü Vesselam Beytülman'ın başkanıymış. Yani ekonomiye bakanıymış. Bütün onların idaresi onun elinde. Aleyhisselatü Vesselam öğretmenmiş ümmete dinini öğretmek için hanımlarına, çocuklarına, ümmete ümmetin çocuklarına din öğretilmiş aleyhissalatü vesselam bir babaymış yani 12 tane hanımı var bizim bir tane hanımımız var onu idare etmeyi be beceremiyoruz aleyhissalatü vesselamın 12 tane hanımı var onları idare ediyor bu basit bir şey değil ve bunun gibi çok şeyleri var aynı zamanda aleyhissalatü vesselam abiddir, abid ve mücahiddir onun ibadetini yani okuduğumuz zaman şok oluyoruz Hangimiz hayatımda işte namaz kılarken ayakları şişene kadar namaz kıl, yani kıldığımız ya da çatladığımız hiç ömrümüz boyunca böyle bir şey oldu mu bize? Vallahi dün namaz kıldım da ayağım çatlamış bir krem süreyim. Ya da böyle balon gibi şişmiş çok uzun böyle ayakta durmaktan hayatımızda olmayan bir şey. Ama Resulullah'ın gecelik ibadeti bundan ibaretti. Bu kadar mesuliyetiyle bir de hani sahabe Uzun oturunca tabii sıkıntı basıyor Aleyhisselam'a. Hatta rivayetlere göre Hazreti Zeynep'le evlendiği zaman düşünün ki yani evlendiği gün sahabe-i kiram gelip oturuyorlar işte konuşuyorlar ve uzun tutuyorlar konuşmayı. Bir de e, imkanlar da yok şimdiki gibi. Bizim evler gibi iki odalı, üç odalı, dört odalı değil. Sadece bir odası var. Birçok sahabenin durumu böyle Aleyhisselam'ın da evi böyle. Her bir hanımının bir tane odası var. O oda demek yatak odası demek, oturma odası demek, işte salon demek, mutfak demek, banyo demek. Her iş o odada yapılır daha. Başka odan yok ki. Hazreti Zeynep oturmuş işte elbisesiyle, çarşafıyla yüzünü duvara dönmüş. Sahabe-i Kiram oturmuşlar. Ya Resulullah o falan nasıldı? Şöyle böyle falan uzatıp duruyorlar. Evlendiği gün yani. Düşünün yani geçen mesele şeyi düşünüyordum. Yasir kardeş mesele evlendi. Onun o gün, o gece yani düğün gecesi böyle evine bir ziyarete gitseydik bir saat, iki saat biraz uzatmış olsaydık bizi kovar belki yani. Çok sevmesine rağmen gerekirse kovar adam, tahammül edemez yani. düşün gitmiş sahabe oturmuşlar, aleyhissalatü vesselam'a sıkıntı girmiş. Ve allah Teala ayetler indirmiş. Hani peygamberin evine gittiğiniz zaman, yemeği beklemeyin. Dağılın ama yeme olursa da hani yiyebilirsiniz, İşte sizi yani uyarmaktan çekinirdi peygamber ama allah Teala hakkı beyan etmekten utanmaz. allah Teala beyan ediyor. Düşünün aleyhissalatü vesselam haya ettiğinden dolayı sahabeye hani kalbi karalar, şimdi alınırlar diye bir şey demiyor. Böyle bir hayası varmış aleyhissalatü Demek ki haya güzel bir şeydir. Yalnız şu noktalar vardır ki bu da hayadan zannedilir bunlar haya değildir. Nedir? İşte hakkı anlatması gerekirken anlatmaması, emri bil yapması gerekirken yapmaması, o noktalardaki acizliği, ya şimdi burada hakkı anlatırsam darılırlar, küserler, uyarırsan şimdi bilmem ne olur falan şeklinde olursa bu haya değildir. Bu onun acziyetini, zaaflığını gösteriyor. Haya öbür türlü dediğim gibi kötü olan, yanlış olan bütün fiillerden uzaklaşması, ve yani hareketlerinde, tavırlarında tamamiyle hassas olması müminlere karşı. Rabbim bizleri bu sıfatlarla muttasıf olan mümin kullarından eylesin. Vahirü davâ ne alhamdülillahi rabbinâ. Sormak